İtibar, i̇tibar, itibar, itibar haber. Rahmanü Rrahim, alhamdulillah, Rabbi Lamin salatu ve salamu, ve sahbi Ya ya ya ya ya ya ya ya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 Medine'ye yerleşen fakir fukarayı orada iskana memur etmişti. Onları Medine'den dışarıya bırakmıyordu resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'den Medine'ye gelen fakir fukarayı fakir fukarayı kasten husus özellikle Medine'yi münevvere de sanki iskana mecbur ediyordu resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü İmam Begovi'nin rivayetine ettiğine göre Resulü Ekrem ve oradaki sahabe-i kiram darda kaldıkları zaman veyahut da bir savaşta Cenab-ı Hakk'ın yardım ve nusretine Muhtaç oldukları zaman veya bir kıtlık oldu, yağmur isteniyor, bolluk isteniyor gibi bir takım afetler olduğu zaman resul sallallahu aleyhi ve sellem onların yüzü suyu hürmetine Allah'tan yardım isterdi buyuruyor. ''Ben Allah'ın peygamberiyim, benim duam makbuldur <gülüyor> benim işte Mevla'da nüfuzum vardır.'' Demiydu Resulekem sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam, öyledir ama bununla birlikte bununla birlikte cemiyette ve toplumda ehli hal olan Mevla'nın dostu, yüreği Mevla ile yanan efendim fakir fukara-i Resulekem sallallahu aleyhi ve sellem kasten sağa sola bırakmıyordu. Onlar durum burada diyordu. Bir yere ayrılmayın. Onların peki Cenab-ı olan tezellül ve inkisarını Resul-i Ekrem sallallahu ve aleyhi vesile ederek ya Rabbi ha bir lokma bir hırkayla geçinen fakir fukaranın hürmetine ne olur bize şunu ver bunu ver diye onları orada muhafaza ederdi. Dua ordusu, dua ordusu fakir mi? Hadi herhalde bilmem ne git sana kızlar yardım etsin şu bu bilmem ne kovmuyorlardı. Ve sultan devamla buyuruyor ki daha vücûdi cündul efendimizin silahlı ordusu da var idin Resûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in silahlı ordusu var idin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 Dervişlik bir defa ne demektir? Eylü tasavvuf, eylü tarikat nedir? Önce bunu bir konuşalım. Ondan sonra övünelim dervişliğimizle. Yoksa dervişlik olaydı tacıyla hırka, biz de alırdık otuzakırka diyor Yunus Emre. Bu aksesuarla bitmiyor ki bu iş. Maa vücudi cündül gaza'yı.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 Bizim ecdadımız vakıf medeniyeti kurmuş bir ecdattır. Öyle bir vakıf medeniyeti ki hala şu anki dünya ve dünya devletlerinin hayali oraya ulaşmış değildir. Sen ecdat zamanında yaşayacaksın, açlıktan öleceksin veyahut da işte bu soğukta çıplak kalacaksın. Ne mümkün?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 adam alıyor, hayvan leşlerini getiriyor, vahşi hayvanların yoğun olduğu bölgelere bırakıyorlardı. Hayvanların yenmeyen taraflarında. O İslam'ın hakim olmuş olduğu toplumda hayılar bile edersiniz domuzlar bile ne kadar rahattı Şimdi nerede insan hakları? o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 Al, ye, helalle boş olsun. Kimse, aa, para var, hurra, bilmem ne. Şimdi gibi, bizim gibi olsa, ağacı kökünden keser götürürlerdi. Ama, ama, tevniyâ-i şâkin, fukarâ-i sabirin var idi. Yani, Mevla'nın verdiği nimete şükürden zengin. Peki, yani yoksulluğuna, fakirliğine sabreden fakir fukara vardı. Kimse, kimsenin malına,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 fukara, dervişler var ya ellezine, o dervişler ki hum onlar cunudu duai, Mevla'nın peki dua orduları bunlar bu dua orduları dediğimiz dervişler var ya tamam Ma vücudu zilleti vel meskeneti, bunlara böyle baktığımız zaman böyle yani boynu bükük, böyle süklüm süklüm dururlar böyle aciz ellerinden bir şey gelmez gibi dururlar böyle, Tevazu'dan devamlı bunlar huzuru daimi ile meşgul olduklarından dolayı kalpleri Mevla ile beraberlik duygusuyla meşgul olduğundan dolayı adam başını yerden kaldıramıyor ki kaldı ki İmam Rabbani Kuddisesi Ruh 06AS 06AS 9869 Volkswagen çok acil arabayı misiniz?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 Bir adam geldi böyle kalantor bir adam, eski İstanbul efendisi, poterli moterli bir acayip bir şey. Dedi ki bak evlat dedi, biz buranın müdavimlerindendik dedi.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 Lisan hal, lisan kaldan ekvador diyor ulama. Yani hareketle ortaya koyduğumuz İslamiyet, ağızla dil ile anlatmaktan çok daha kabildir diyorlar. Rasul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 Veya jandarma geldi, asker geldi. Yok, o kapattı. Anlat, anlat, anlat, anlat. Anlat, anlat, anlat, anlat. Yok, yok, yok. Gene millet bildiğini yapıyor. Öyle mi? Devam be! Demiş yollası. Tekkeye asma gelidi, kendisi astı. Kimse senin tekkeni yıkmıyor. La yugayyurullah kamin. hatta yugayyur abi füzihim. Kitle, toplum, kendi ana öz ve cevherin değiştirmediği müddetçe Allah bir milleti değiştirmez. Allah'ın kandı bu. Tel fukara o, dervişler, ellezin o insanlar ki, hum onlar cunudu duain, dua ordusu, evliya Allah ordusu, ha. Ah, Dediğimiz bu efendim dervişler var ya, kendilerinde böyle tevazudan kaynaklanan, evet, bir zilletle mesket olmakla birlikte. Nedir peki? Kalbi huzuru daim ile meşguldür. Mevla ile meşgulan bir insan peki nasıl gurur kibir sahip olacak ki peki? Benim gururumdan kibirimden geçilmiyor. Beyazlı bestami her sabah kalktığı zaman yüzünü yoklardı böyle. Dellerdik efendim Hazretleri niye yüzünü yokluyorsun? Dedi ki yaptığım arsızlıklardan dolayı, hedefsizliklerden dolayı dedi, yüzümün maymun suretine dönüp dönmediğini kontrol ediyorum derdi. İmam Rabbani ektevasında buyuruyor ki Mevlana'nın dostu olan zat Saliki dervişi bir anda ki evlene halit de aynı şeyi söylüyor. Bir anda seni de, onu da, bunu da Güneydi Bağdadi'nin Mezid-i makamına getirir seni. Cezbesi kabiliyeti yerinde olan insanı bir anda oraya çıkarırlar Allah'ın izniyle. Amma amma cemaat ben bittim artık ayağını affedersiniz ama içimizde tabi Allah için yanıklar da vardır. Burada ne söyleniyorsa o yanıklara söyleniyor zaten. Ama diyor ki, tek bir edebin, tek bir edebin, bak bu, bu salik bir derviş var ya, makamda tamam, yani en yüksek irtifa yakalamış, en yüksek çıtayı yakaladı. Ama Rabbani buyuruyor ki, tek bir edebin terkiyle evlanın dostu o müridi tarikata girmeden ki noktaya gün indirebilir diyor. Hepsi gitti, hepsi gitti.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 Herkes kafasını alsın kollarının arasına, kafasını soksun cübbesinin içeri düşünsün. Tek bir edebin terki nedeniyle onu var ya onu, onu 30 yıl, 40 yıl bakma Eylullah. zeyrullahın kıbizi çok fena keser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 O kadar fena kesiyor ki... Affetmezler kesinlikle... Bu yolda işte... Şuydu boydu bilmem ne... Sana bir kere demiyorlar... İki kere demiyorlar... Üç kere demiyorlar... Bak... Efendim siz sulu kesildi... Söyleye söyleye söyleye söyleye... Cenab-ı Hak yani nefesimiz, alsın... Ona versin... Ama... Ama... Ama... Adam kırk sene önce neyse benim gibi hala... Gene öyle... Bir yere kadar onlar tahammül ediyorlar. Oradan öteye yok. Hatta Eyvallah'tan bazıları müritlerine söyleyeceğin dahi söyleyemiyor. Demin affedersiniz işte fakirin dediği gibi. Bazı müritlerine bazı şeyleri söylemek için on sene beklerler. 15 sene deklerler. 20 sene deklerler. Mesela Nakşi Meşayihinden Abdülazidek yine kudyesi öyleydi. Bayram Ali Kara Mustafaoğlu hocanın camisinde 1940'larda 35-40'larda orada imamdı kendisi. Böyle acayip halleri vardı. O buyuruyor. 10 sene dekleriz 15 sene. Bir lafı o mürdü demek için. Niye?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 ''İnnellezine yuaton ya hudun'' buyuruyor. Veren alı. Sana o kadar yüksek makamları verdi mi? Peki verdi. Ha yaptım bir namussuzluk. Bütün apoletleri sökerim diyor. Dervişlik diyor. Hangi derviş? Ya. Böyle ismen yok. Tabela dervişliği. Yahudi dükkanında Bismillahirrahmanirrahim levhası. Görende zanneder ki bu Müslüman. Ulan Yahudi bu Ya. Onun için Mevlana buyurur ki, Musa da sende, Firavun da sende, cennet de sende, cehennem de sende. Dinlersen olursun Musa, dinlemezsen olursun Firavun diyor Mevlana. Firavunu dışarıda arama, en büyük Firavun içeride. Sultan dedi ki, fakıra ıllızin okumcunu du'a i, du'a ordusu dediğimiz diyor bu dervişler var ya, nabujudi zilleti vermezkeneti ve ademedi itibarı. Her ne kadar bunlar boynu bükükse de öyle toplumda itibar ve kıymetleri yoksa da, yoksa da ki kema kalu. öyle diyorlar. Ne diyorlar? Fakro sevadul veci fitdarin fakirlik efendim ist ister bu dünyada olsun ister ahirette olsun yoksulluk yüz karası yüz karası Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya İbn-i dünyanın rivayetinde geldel fakru kufran, fakirlik neredeyse kafirlik olur. yoksulluk öyle acayip bir şeydir Mevla insanı yoksullukla terbiye etmesin imanın da kavi olmazsa yok açsın adam namazla nasıl kılacak eve nasıl gidecek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 böyle fakir bir şey yok vesaire böyle olmakla birlikte vaka aleyhim bu insanlara el ihtiyacı ihtiyaç var bir bazı yerlerde bu insanlara ihtiyaç var işi var ya şurayı bile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 Ortodoks papazdı. Rusya'dan idare ediliyordu. Ajandı kendisi. Casustu. Rus Çarı 1. Aleksandra yazmış olduğum mektubun sureti var bende evde. Adam diyor ki Rus Çarı 1. Aleksandra gönderdiği raporda bu milleti bir daha ayağa kalkamayacak şekilde belini kırmak istiyorsanız tarihe bunları gömmek istiyorsanız bir daha bunların esamesinin isminin anılmasını istemiyorsanız yapılacak bir şey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 Bu milletin böyle bir hususiyeti vardır. Bak Yusuf Ziya Uşman burada. Allah uzun ömürler versin. Şu beyceyizde bir takım zatların, nakib ulaşırapların kabirlerinin tesviyesine vesile oldu. Vallahi ne bileyim ben yani imalmemek mümkün değil. Ne dirilerin kıymetini bildik, ne ölülerin kıymetini bildik. Bana bak, bana hesap versene sen. Yer ben hesap alık adam değilim, söz gelimi söylüyorum. İstanbul'da bir tane Yeniçeri kabri yok ya. Yeniçeri kime derler? Altı yüz sene sırtında. Ağaç bir ilaç. E, şeriatın sancağını bir kalenin e, şeye, sınırdan bir sınıra, bir huduttan bir uça koşturan insan demektir. Bir tane Yeniçeri kabri yok. Ne oldu bunlar? Bunlar kırıldı, asfalt taşı yapıldı. Sen ve de ben dedenin peki mezar taşıyla döşene asfaltın üzerinde ben araba kullanıyorum değil mi? Dünyada benden daha alçak ...ve şerefsizi var mı? Mevlana Camii Nefahatü'l-Ünstah buyuruyor ki... ...o büyük zatların Ehlullah'ın mezarları yandan geçerken... ...ayakkabıları çıkartın diyor, yalın geçin diyor. Eğer geçebiliyorsanız ayaklarınızı yukarıya dikin, kafayı aşağıya... ...peki o şekilde geçin oradan diyor. Tükürüyorsun, bunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Bu dosyalar ne zaman görülecek... Adam sana ülke bırakıyor, ülke sana vatan bırakıyor peki ve karşında muamele bu oldu mu oldu mu oldu mu demek ki ihtiyaçı fi bazı mawabiye ah bunlara. ...bu dervişler var ya... ...bunlara diyor ihtiyaç var diyor bazı yerlerde... ...derviş görüp de böyle onu... ...gitmek, kakalamak yok... ...ama denildiği gibi... Derviş kimdir? ...derviş kimdir... ...derviş kimdir... ...derviş kimdir... ...önce bunu iyi bir görmek gerekiyor... ...bak derviş... ...derviş şu mektubu genelkurmay başkanına yazıyor... ...genelkurmay başkanına yazıyor... ...genelkurmay başkanına yazıyor... ...taa oralara gidiyor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 bütün ilimleri ona Mevlana Halid okuttu. İbn-i Abidin de e, Nakşidir. Mevlana Halid-i Bağdadi'nin ihvanıdır. de büyük tefsir sahibi ki son zamanda hatta Şafi'den, Hanefi'ye intisab etti. O da Mevlana Halid-i adam adamıydı. Mevlana Halid-i böyle insanların yetişmesine sebep oldu. Şeyh Şamir zaten cephelerden geri gelemedi. Gassel diyor ki cenazesini yıkayın. Saydım diyor vücudunda 125 tane diyor kılıç çarısı var diyor. Ben de tabi çizik yok. Dervişime öyle mi peki? Vay canına ya her şey fiyatlı dervişlik ucuz adı öyle mi? 125 tane kılıç çarısı var diyor. Onlara böyle baktığımız zaman ha o habis falan gibi gülüyor bize öyle değil Malana bu dide sürlü ki gerbe sureti Adem gerbe sureti ademi insan bu değil Ahmet o Ebu Allahot yekzam bu değil Yani insanlar böyle Adem Aleyhisselam suretinde olmakla hep onları iyi adam zannetme diyor insan zannetme diyor. Gerber sureti adamı insan budu, Ahmed Ebu Cehl Sen nasıl diyor yani insanları sade böyle kitle ve kemikle değerlendirilsin, surette değerlendirilsin diyor. Eğer öyle olacak olsaydı Muhammed Mustafa ile Ebu Cehl'in aynı olması lazımdı diyor. Öyle mi? Vaka onlara ihtiyaç var bazı mawakî ve hâsıl laguml Dolayısıyla bu dervişlerin peki o İslam devletinde, İslam cemiyetinde itibarları vardır, ağırlıkları vardır. Ma itibarihim itibarı him ama böyle baksan yani hiçbir değer ve kıymetleri yok bitirir, kakılır böyle vesaire, affedersiniz kudüs köpek gibi vesaire, ama iş bitirenler onlar, onlar, onlar, onlar. Eza fil vaki, hakikatte durum budur, İster anla, ister anlama. Hakikatte, manada, durum bundan ibarettir. ve وَفَقُوا اَكْرَانَهُمْ Bu Mevla'nın bu cici dostları var ya, bu şeker kulları var ya, emsallerine tefavuk ettiler. Emsallerinden peki, çok üstün onlar fi emsali hadihil mevâdi'i. Böyle bir takım yerlerde, savaş zamanları, kıtlık zamanları, başka musibet anları, şu bu vesaire falan, öyle dar zamanlarda acil, kan, acil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 padişah oraya girerdi, kafasını kucağına koyardı. Şeyh Galib'in o şekilde diyor ruhum süküm bulurdu diyor. Mesai'den sonra onlar diğerlere gitmiyorlardı. Oralara gidiyorlardı. ve اَكْرَانَهُمْ اَكِيَ فِي اَمْسَالِي هَا دِيلْ مَوَادِيَ قَلَ الْمُخْبِرِ السَّدِقَ Aleyhisselatü Vesselam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> buyurdu ki يُوزَنُ مِدَادَ الْعُلَمَائِينَ Alimlerin kanları tartılacak bir demiş şu e, mürekkebi tartılacak, bir demiş şu hedai, şehitlerin kanlarıyla teraziye koyulacak. Yevmel kıyameti, kıyamet günü. Bir tarafta kitap yazmış, işte kalemin mürekkebini kullanmış. Bir tarafta mürekkep var, öbür tarafta canını vermiş, savaşta peki kanını akıtmış ee? Bir kimsenin peki kanı var. Kanla mürekkep teraziye vurulacak. Fe yetereccahu midâdül ulemâi. Alimlerin mürekketleri ağır batacak diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ama hangi alim bu? Hangi alim bu? Tabakat ve terazim kitapları diyor ki Hanefi fukhasının Hanefi mezhebi üzere ilmi fıkhı takrir eden zevat-ı kiramın %95'i Eyl-i tarikdir diyor aynı zamanda. Ama ilmi gönderil ortaya çıkmışlar. İbn-i Abidin'i fıkhı tanıyoruz. Ama resail İbn-i Abidin kitabıdır. Gidin bakın orada iki tane risalesi var. Mevlana Haldi Bağdadi üzerine. Ağlaya ağlaya neler yazıyor neler. Neler yazıyor neler. Şair-i ne söylüyor? Her kimin var ise... Zatında şerareti küfrü, istelahat-ı olum ile olmaz. Ger, kızıl taşı rengin etsek, rengi tâghir olunur, lâlip-i olmaz. Eylesek tutiye, tâlim-i edâ-i insan olur ama, özü insan olmaz, ağzı her kimin var ise zatında şerareti küfrü kimin zatında mayasında peki kavurluk var ise arsızlık namussuzluk var ise hopkabazlık sahtekarlık var ise istilahat ulum ile Müslüman olmaz. Ona sen emsili de ezberlet, binayı da ezberlet bütün terimleri kavramları istilahlar ezberle yok yok E sonra Ger kızıl taşı kan ile rengi nesek diyor. Ee, ger kara taşı kızıl kan ile rengi inetsek, ''Al bir siyah taş diyor. ''Al siyah bir taş onu kırmızıya koy diyor. Oya onu kırmızıya. Rengi talgir olunur. Ama lal bedahşan olmaz. Evet, siyah kırmızıya çevirdin. Renk çevirdi ama çevrildi ama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 mutlak kemale masruftur usulü bu kaydestir bu müdadır ulanaği alimlerin mürekkebi hangi alimdir bakalım bir dakika peki alimlerin mürekkebi ağır batacak subhanallah bihamdi Rabbimi noksan sıfatlardan tenzih ederim diyor sultan e, bihamdi o mevla'yı diyor yani hamd etmekle ben mevla'ya metfüsemde bulunurum diyor bu ilim ne acayip bir şeydir Osmanlı devletinin şeyhülistanlarının giymiş oldukları çizmelerin rengi maviydi maviydi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 İlmin böyle bir kabir ve kıymeti vardır. Onun için, onun için ilmi tenkise kimsenin hakkı yoktur. Onun verdiği rütbe acayiptir. Hadaykı var diyete. Hatırlık edihani buyuruyor ki Hacı Ahrar Kuddisesi'nin ruhu birisiyle karşılaştı. Ona dedi ki, menente, kimsin sen? O da dedi ki, ene tuveylubul ilim buyurdu. Duva ilip ismi ben ilim elde eden, yani küçücük bir talebeyim ben, söz dedi, öyle konuşuyorsun dedi. İlim muhteremdir, ilim kimde var ise o da muhteremdir, aziyimdir o insan dedi. E ben işte e, ilimi elde eden küçük bir talebeyim vesaire, öyle demeceksin dedi. Ya, eneb taadibül ilim diyeceksin, ben ilim elde etmek isteyen bir insanım, duva ilip muva ilip kullanmayacaksın diyor. İlim, ilim nereden gidiyor? Hangi ilim? İlim, ber dil zanet ya İlim, ber fen zanet ma İlim eğer kalbe tesir ederse, sana yar olur diyor Mevlana. İlim sadece et ve kalırsa, o yılan olacak, akrep olacak, sana sapacak, seni ısıracak buyuruyor. Kitapları yığmakla iş bitmiyor. Ya... Hadi işin beden tarafını bulduk da ruh tarafı ne olacak? i̇bn Abidin yani müştehitlerin en sonu Nevzana Khazib Bağdadi'nin yanında. Nevzana Khazib Bağdadi 48 yaşında lebat etti. i̇bn Abidinler, abisiler ondan belki bir misli yaşlı ama belki yani oğlu yaşındaki adama intisab edilir. Her şeyi biz gördük belki onlar bir şey görmedi. Öyle mi peki? Şimdi zaten ne ibne abidine geç yani cimkarımda bir nokta adamın özelliği bu havasından geçilmiyor. Ne tasavvuf ne tarikatı ne bir şeyin intisabı vesaire. Bunlar hep tarih oldu tarih. katsare subhanallah dedi sultanlı diye hamdi katsare zalikel mitatu. ha bu mürekkep var ya oldu peki daha ve sevadul veçi. yüz karalı mürekkep nereye bakıyor alime bakıyor sevadul veçi. peki ha ha bunlar kime bakıyor eee dervişlere bakıyor bunlar oldu peki bu mürekkeple yüz karalı baisen sebep oldu ala izzetihim ve rifatihim rekkep, alimin kadiri ve kıymetinin yükselmesine sebep oldu. E peki yüz karalığı da peki dervişlik böyle miskinlik vesaire yüz karalığı gibi yani. insanlar itibar etmiyor sana, bakmıyor sana. Evet, sanki toplumdan böyle tecrübe ediliyorsun, itiliyorsun böyle. Bunlar ne oldu peki bu haller peki? Onların peki izzet ve şereflerine izzet ve şereflerine vesile oldu. Sadidinitefezani, Rahimullahı Teala 600'ü Osmanlı medreselerinde bu adamın kitapları okutuldu. Hala da okutuluyor dünyada. Kemurlenkin e alimlerindendi. Kemurlenkin huzurunda böyle yatardı. Öyle durdu böyle el ayak yani böyle bize göre saygısız bir şekilde dururdu. Timur Lenkin ve diyorlar ki padişahımız sen devlet efendim yani başkanısın Cihangir'sin dünya senden titriyor ha hoca kim ki bu alim kim ki peki senin huzurunda böyle rehvan rehvan böyle esnemiş ondan sonra yayılmış gitmiş vesaire. Kimurlent diyor ki bana bak ağzını Benim kılıcımın girmediği yerlere ki o zaman Anadolu'ya Kimurlent gelmedi, Yıldırım Beyazıt daha efendim Ankara Savaşı'nı yapmadı. Dedi ki benim kılıcımın girmediği yerlere bu adamın kitapları benden önce girdi. Onun için benim huzurumda onun öydürması caizdir. Ben onun huzurunda böyle arkada duracağım. İmam Rabbani Mektubat'ta buyuruyor ki Timur Lenk le bu tarafa girirken Şahin Akşibend'i beraber bir şeyle beraber Timur Leng'de beraber ama bizde yaramazlık vardı. Bizde yaramazlık vardı. O dönemde. O yaramazlıklar yüzünden Mevla kaldırı ta oradan Şahin bile buraya gönderdi. Gidin oraya bakayım. Terbiye edin onlar der gibi peki ala izzetim ve rifatim. ve belagah peki minel habibi ilel evci bu dervişlerin var ya tamam yani ee, bu meskenet ve inkisar hali da olmakla birlikte ha ha, ee, ama derviş bunlara hakiki derviş olmaları, olmaları nedeniyle makamları aşağılardan ilal evci en üstün yerlere bayrağın dikildiği kalenin var ya burcu olur en üst tepesi aha oraya Kada yükseldi. Derecatun bunların dereceleri. Isra Ve biz <Sessizlik> zulmati mimma il hayatin. şair şiirinde diyor ki, karanlıklarda hayat suyu var. Bir mağaraya giriyorsunuz. Karanlık ama orada bir su var. Anam anam çilik gibi su.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 onların büyüllerinden hayat efendisiye kaynaklanıyor. Gale şair, şair dedi ki şiir gulam <gülüyor> hiştenem khanet lale lale raksarim siyahı ruhi menkar akıbetkârim sayrı fasça şiirini diyor ki gulam <gülüyor> hizmetçi olarak hiştenem <gülüyor> kendine khanet <gülüyor> istedi <gülüyor> lale raksarim <roh> yüzü lale gibi kırmızı olan diyor lale gibi yüzü e, lale kırmızısı rengi gibi renkli olan diyor zat diyor beni kendisine beni kendisine köle yapmak istedi diyor. Bu patron demek ki efendi e yani siyah derili olduğum için beni alıp efendim kendisine hizmetçi yapmak istedi. Siyah ruhi ben benim diyor gözümün karalı Ger peki gördü yaptı akıbet akıbet kari bir iş gördü diyor yani demek ki bu zat efendim bu e, hizmetçi olan kişi zenciymiş e, diyor ki güzümün karalığı diyor ancak bir yerde bir iş gördü işte diyor beni diyor nedir o kırmızı yanaklı diyor adam diyor zengin aldı diyor beni kendisine hizmetçi yaptı yani bu şiirden bir efendim şey alıyor e, bir işaret almak istiyor ki fakirlik fukaralık yani hiçbir bir iş görmese bile yani dervişlik fakirden murat dervişliktir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 وَاَذَا fakir abu bu derviş var ya, bendeniz diyor. Ve inlem, Yani ben şimdi size diyor, ehlullah ordusundan, dua ordusundan bahsettim diyor. Kendim içime kalkıp da ben de dua ordusuyum falan filan demek istemiyorum diyor. Ama diyor, bir şey söyleyeyim size diyor. وَاَذَا الْفَك۪يرُ Bu derviş var ya, tamam. وَاَذَا الْفَك۪يرُ yekun laikan. Her ne kadar bendeniz diyor, layık değilsem de, بَاَنْ يَجَعَلَ نَفْسَهُ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 Hasan-ı buyuruyor ya, biz öyle zatlara yetiştik ki, sağlığı ikram gördü Hasan-ı Onların dağlar gibi amelleri vardı. Sanki yani hiçbir şeyleri yokmuş gibi kendini bize gösterirlerdi. Şimdi öyle sahtekarlar görüyoruz ki diyor, amel namına yani ameli salih, iyi iş namına hiçbir şeyleri yok. Sanki bunların dağlar gibi amelleri varmış gibi kendilerini gösteriyor diyor. Sınıfta kaldık, sınıfta. Vazine kebela esnemek. Bu neyin nesi oluyor? Burada senin mürcidin ürünü peki. Demin İmam Rabban ne söyledi peki? Arkadaş adın var kendin yok. Kaybol git git git. Vücudu kezden zembun la yukasu aleyh zembun ahirde mevdana halid en büyük günah, en büyük suç bir defa varlığındır. Ki bundan daha büyük bir varlık yoktur esniyorsun peki ben buradayım işte vesaire der gibi. Sen bu kapıyı ne zannediyorsun ya? Dermiş esnemekten haberi yok. Biz bazen burada derin derin mektuplar okuyoruz. Yani emir olmasa oku demeseler hiç okumam ben. Benim ağzına kanak. Niye? Biz daha buradayız ha. Toplumda nasıl esninin Nasıl oturulur? Nasıl öksürülür? Daha bundan haberimiz yok. Cemaatle namaz kılırız, saf düzeni biz yok peki. Biz daha buradayız cemaat. Biz burada neler pişiriyoruz, neler kotarıyoruz burada. Ne yapıyoruz biz ya Allah aşkına? Düğüne mi geldik biz? Nasıl yaparsan gitsin mesaire. Öyle mi? Sen seni bilsen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. Emma kuşeri diyor ki Zeyd bin Sabit radıyallahu anhu peygamberimizin vahi katibi baktı ki Abdullah bin Abbas radıyallahu an yanında ve Zeyd bin Sabit Zeyd bin Sabit atına binecek gibiyken Abdullah bin Abbas peygamber efendimizin ehlibeytinde amcasının oğlu bir kurnazlık yaptı. Küç Zeyd bin Sabit'i elliyordu. Zeyd dedi ki ne yaptın dedi i̇bn Abbas dedi. Şşşt, ağzını açma dedi. Bu sefer efendim Zeyd-i İbn-i Abbas'a Biz Resul-i sallallahu aleyhi ve sellemden dedi İbn-i Abbas, ehli ilme, ilim sahibi olan zatlara böyle hürmet gösterilmekle emrolunduk dedi. Onu için öperim ben. yerim ben, yalarım ben dedi. İyi peki, Zeyd-i İbn-i bu sefer de i̇bn Abbas atına binerken ayağını atın özengisine geçirdi. Zeyd'i sabitle orada bir uyanıklık yaptı. Onun ayağını öptü. Zeyd ne yaptın dedi sen ehlilimsin dedi. Biz dedidir dedi Resul-i Ekrem ve sellemin ehli beytine böyle hürmet göstermekle emri olduk dedi. Yüreğin varsa dayan bakayım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 Allah taksiratımızı affeylesin. Kusurları görüp de gereğini yerine getirmeye bizim muvaffak eylesin. Kendimi diyor dua kabul etmiyorum diyor Sultan ama ve şu kadarını söyleyeyim diyor. Bir mücarrif ismil fakiri adım diyor efendim derviş çıktı diyor. Derviş Ahmet diyorlar diyor. Mamırabani için diyor. Adım dervişi çıktı diyor. Bir bir de ihtimali icabet dua duâi yapacağımız duaların da kabul edilme ihtimali vardır diyor. Mevla diyor evet kabul etmeyebilir ama etme etmesi de muhtemeldir diyor. Aha bunlara güvendim diyor. Ee? Vale ihtimal icabeti dua ile layajalı nefsihi nefsaho. Onun için kendimi kılamıyorum diyor. Ha, bu derviş kendini kılmıyor. Farigam min duai min dua'ı. El Kâhira. Peki, yani kendimi bütün olaya topluma ve or ortala hakim bir devlete dua etmekten kendimi alamıyorum. Ben orduma dua ederim, ordum dinimi bini İslam'a hizmet ettiği müddetçe, ordumun zaferine dua ederim, ordum benim namusum beklediğim müddetçe, orduma dua ederim, ordum teki ilahi kelimatı Allah'a veya çalıştığı müddetçe ben teheccüdde ordum için gözyaşı dökerim. veli ihtimal icabet eder dua la yec'alun nefsou farigan allah boşsuz bırakmasın ne cephede savaşan orada mahrum etsin. Ne? Onlara can olan, kan olan Evliyaullah ordusundan mahrum bıraksın. Bırakmasın Allah Celle Celaluhu. Ve ihtimal icabeti dua La yecen nefseu min dua-i el Peki bunun için ben de dua ediyorum diyor. Ve yekûnhum bu efendim terviş oluyor A-rabbel lisâni bid Dilim var ya dua etmekten dolayı Yam yaş kaldı diyor, yaşardı diyor böyle. Yani bir şey ıslatırsın yaş olur ya. Duağım da benim diyor. O kadar çok oluyor ki diyor dilim diyor fazla dua yapmaktan diyor yaşar diyor. Ha ha. günürdür. Rabbul Rabbel lisan bi peki fatiha okuyor diyor? Bilisan el halim de fatiha okuyor. hal peki sözüm de fatiha oluyor. Yani işte benden bir şey olmaz ama diyor. E, umut da kesmiyorum diyor. O bakımdan diyor, e, ne ağzım duruyor, ne halim duruyor. Ecdat, padişalara bakıyorsun, hem ilim sahibi adamlar hem de dervişlik sahibi. Ne ilimden vazgeçti, ne dervişlikten efendim vazgeçiyorlar. İkisini de kendilerinde cem etmeye çalışıyorlar. Alem-i ma'ni hakikat alemi demektir. Dervişlik mesleği demektir. Alem-i ma'ni peki yani tasavvur tarikat ilmidir. Sultan 1. Ahmet, Kuddesi Rahmetullahi Aleyhi, Azmam-ı Kudai'nin peki müridi Sultan Ahmet Camisi'nin 28 yaşında defat etti. Bana zahir de ettim bunca insan müessereledin mülki Süleyman Allah aşkın i lan firdilu can Beni kıl alemi mani de sultan Bana lütfun ile eyla tejelli Butaju tahtla gelmezdi teslim, Kudaya eyley, insan külley, benik alâmi, meni de sultan, رجالı devlet, yaktır itmadım, değildir tacıta, teyistin adam, rızayı pakin ol, müşter muradım, benik manide de sultan beredna abdi a seni kapında bir geda yem padişah ta ha ke sure yi yasinu ta alemi manide sultan bu fani dünyanın yoktur ali Hayal-ü gibi gibidir <gülüyor> mülk-i mali Garip rüz-ü ceza da kadri ali Beni alemi mani de sultan Be hakkı rüyü'a bu fakri alem Be hakkı rüyü'a bu fakri alem Habibi Ekremi Rahman Ani Azam, nesir terkibi, Rahim ethem, benikl alimi, mani de Sultan, Kapında Ahmedi, makbul bir kulat, günahın affedip, özren kabul et. Yolunda akıbet, ehli husul et, beni alemi, mani de sultan, beni kıl alemi, mani sultan, beni kıl alemi, mani de sultan. Alemi manine, maneviyat alemi, tarikatta, tasavvufta sürekli meşgul olan As saha demektir ortam demektir. Zemin demektir. Devlet başkanı bu adam. Üç kıta ondan soruluyor. Peki. Bırak sahabeyi, bırak tabi'ni, te, tabi'ni, tabi'ni, tabi'ni ah devletin başkanı. Devlet başkanı bile olsan, devlet baş, otorite, dikta, sulta senin elinde olsa bile sen yine efendim bu manadan uzak kalamazsın arkadaş. Arkadaş. Rabbena ey Rabbimiz Tekabbel minna Ya Rabbi yaptığımız duaları haha, ilimlerimiz, şunlar Sahip gayretlerimizi kabul buyur İnneken tescemül alim Sen yegane duyansın Allah'ım Yegane bilensin Allah'ım Sen bizi mahruminden Eyleme Allah'ım Cenab-ı Celle Celaluhu Mahruminden ve merdudinden Eylemesin, makbulinden eylesin. Amin İç var, iç haber.